Merhaba değerli Yeşilçam arkeosu dinleyicileri. Yine bir salı günü 15.30'da ben de Zutku der sizlerle birlikteyim. Bu haftaki programımızda Şenar Şen'in söylediği şarkılara yer vereceğiz Yeşilçam Arkeolojisinde. Uzun zamandan beridir programımızda e, müzikleri birazcık daha geri plana atıyorduk. Hatta e, geriye dönüp baktım son 4 programda sanırım sadece bir tane şarkıya yer vermişiz. Onun için bu hafta birazcık daha müzik ağırlıklı bir programımız olacak. Böyle arada değişiklik yapmak iyidir diye düşünüyorum ben. Ee, ancak e, tabii Şener Şen'in söylediği şarkılara yer vereceğim için e, birkaç tane arabesk şarkıda yer alacak programımızda. Şimdi bu bizden önceki e, Hande Akka'nın yaptığı o güzel e, yeni programıyla biraz tezatlı oluşturabilir. Onun için şimdiden e, kusura bakmayın ama Şener Şen'in söylediği şarkılarda parodi niteliğinde. Onun için e, özellikle arabesk filmindeki şarkılar... ...onun için hani birazcık da değişiklik e, olmuş olabilir. Sonuçta radyomuzda e, kainattaki bütün seslere yer veriyoruz. Bugünkü programımızda hafif böyle e, arabesk şarkıları yer alacak. E, tabii programın ilk örneği olarak e, Şenarş'ın arabesk e, filmindeki... ...bir dönem, bir jenerasyonun e, dine dolanmış bir şarkıya yer vererek başlamak istiyorum. Ondan sonra Şenarş'ın söylediği birkaç tane daha farklı şarkıya yer vereceğim. Allah'ım Kör Etmeni ya da kör olarak da geçiyor bazen bu parodinin ismini internet üzerinde ararsanız. Allah'ım Kör Etmeni şarkısı 1988 yapımı arabesk filminde yer almıştı. O zaman programa bu şarkıyla başlıyoruz. Oh, don't know. Çok şükür görmüyorum. Kör oldum. 1988 yılı yapımı, arabesk filmi. E, aslında Ertem Eğilmez'in son filmi olarak e, sinema tarihimizde e, önemli de e, bir e, yer kaplayan bir film. Ayrıca bence Yeşilçam melodramları ve en son Yeşilçam furyası olarak da alabileceğimiz arabesk furyasının da e, hani noktalanması olarak da yer alabilir. Bu açıdan baktığımızda aslında Şener Şen... Ee, hani işte yeşilçam melodramlarını arabeskle kapatıyor, noktalıyor bir e, kara örneği ya da bir e, işte absürt komedi örneğiyle birlikte o dönemi noktalıyor. Öteki taraftan da birkaç sene sonra yapacağı eşkıya filmiyle de Türk sinemasında yeni bir dönem açılmasına öncülük eden oyunculardan bir tanesi oluyor. Bu baktığımız zaman aslında Şener Şen'in ne kadar önemli olduğunu da görebiliriz. Arabesk filmi Müjdar'lı, Uğur Yücel'li, Necati Bilgiçli ve Şener Şen'li kadrosuyla o dönem oldukça önemli bir filmdi. Aslında bence hala önemli bir film tabii ama o dönem gişeye küsmüş olan seyircinin sinemaya tekrar dönmesi açısından çok önemli bir filmdi. Bunun altını çizmek gerekiyor. Demin de söylediğim gibi melodramların ve arabesk furyası filmlerinin bir tiye alınması olduğu için de e, döneminde absürt komediler furyası olduğunu düşünürsek e, bu nedenle hani, arabesk her zaman için farklı yerleri koyabiliriz. E, o dönem acı çıplak silah ve top secret gibi filmler de e, Türkiye'de oldukça seviliyordu. Hem video e, olarak hem de televizyonda gösterildikleri için bu filmler. Bu nedenle hani, nereden bakarsak bakalım e, önemli bir film. Ee, ve yani günümüz filmlerinde bence hala etkileme devam ettiğini düşünüyorum. Ee, bugün e, bence sinemamızda Cem İlmaz'ın da e, devam ettirdi bu absürt komediler içerisinde hani e, kendi dönemine baktığımız zaman ya ilk filmlerden bir tanesi de hani Arabes desek yanlış olmaz. E, filmin içerisinde tabii bazı e, şarkılar daha uzundu. E, hani, bir tane mesela bir tane, hapishane sahnesinde yer alan bir şarkı vardır. Orada bayağı yani böyle koro şeklinde de söyleniyor şarkı. Fakat ben şimdi size başka bir şarkıdan bir bukle dinletmek istiyorum. Pembe Sevda olarak da geçiyor. Biraz da böyle baktığımız zaman hem ağaçların arasında şarkının söyleniyor olması, biraz Hint sinemasına da gönderme. E, bu yönden de baktığımız zaman yani Hint filmlerine en yakın örnekleri de Ferdu Tayfur vermiş. yani Biraz Ferdi Tayfur paradisi gibi de o bakabiliriz bu şarkıya. Müjdar ve Şener Şen birlikte söylüyorlar. Kayıt çok iyi değil. Onun için size biraz şarkı hatırlatmak istiyorum ben. Onu dinledikten sonra yine başka bir şarkıya daha geçeceğiz. Kaç planın des evda de sevda. de, değil, de sevda. Sevda. İnanma, bu bir dünya dünya kaybıyor. Aşk dolaşıyor Çok fazla film müzikleri ee, kültürümüzün özellikle 2000'ler öncesinde gelişmediği için e, bazı şarkıların seslerini biz filmlerden almak zorunda. Bazı şarkıları biz filmlerden almak zorunda kalıyoruz. Halide de elimizdeki film kayıtlarındaki ses kalitesinin de e, iyi olmasıyla da bağlantılı oluyor. ve yani Hiçbir zaman için bir albüm kaydının yanında almıyor. Onun için biraz kısa tutmaya çalıştım bu kaydı. Sadece hatırlayalım diye. Yani, bu şarkı da vardı gibisinden bir not düşelim istedim bu programda. Yani Şener Şener'in söylediği şarkılar içerisinde. Evet. Tabii bu durumdan her zaman için e, sorun yaşananlardan bir tanesi de sanırım benim çünkü hani e, Yeşilçam filmlerindeki bazı özgün müzikleri nereden nasıl bulacağımızı bilmiyoruz. İşte Cate Oben'in canım kardeşim şarkısını da biz bir şekilde filmden alıyoruz veya e, Habam sınıflarında hem Kemal Sunen hem Adile Naşit'in söyledikleri şarkılar bunların hepsini tabii bir şekilde biz hep e, filmden almak zorunda kalıyoruz. E, Kemal Sunal'ın daha önce yer verdiğim Katma Değer Şaban filminde İzzet Öz'ün yaptığı şarkılar, Kemal Sunal'ın söylediği şarkılar, bunlar da hep oradan. Hatta Kemal Sunal e, şarkıları diye bir albüm yapılmış. Oradaki kayıtlar bile aslında e, stüdyodaki makaralardan değil, e, genellikle Kemal Sunal'ın filmdeki bölümlerini alınmış. Zaten onun içinde araya bazı replikler serpiştirilmiş. Maalesef böyle bir durumumuz var. Umarım önümüzdeki yıllarda bu kayıtların asılları ile birlikte hani yeşilçam'da e, söylenmiş şarkılar gibi e, albümler, toplamalar daha fazla çıkar ya da belki 45'likler çıkar. Belki bunlara benzer bazı çalışmalar vardır. Umarım önümüzdeki günlerde e, bunları görebiliriz. Ancak tabii ben hani mesela arabesk filminde kullanılmış şarkıların böyle değişik bir soundtrack içerisinde yağmasını çok isterdim. Çok güzel böyle e, HD denen e, formatın hani seslerin de temizlendiğini düşünerek aslında çok güzel e, kayıtlara ulaşabilmek mümkün oluyor ancak e, maalesef hala bir albüm gibi hani böyle bir işte burada arabesk film müzikleri de bunlardır diye yani öyle bir kayıda maalesef yer veremiyoruz. Bu da biraz bizim için sorunlu. Tabi Şener Şen e, ve arabesklerine gitmeyin biraz bir araya şimdi bir farklı bir e, söylediği şarkıyı değişik bir parodide koyalım istiyorum ben. Şenay ee, Şenay'ın Şen unutulmaz sahnelerinden bir tanesi de Vecihi rolü oynadığı Gülen Gözler filminde e, İsrarla Münir Eskul'dan e, Ayşen Gurude'yi istediği e, ve İskender Doğan'ın o dönemde e, bayağı meşhur olmuş şarkısı Kan ve Gül'ü e, söylediği kısımdır o kısımda da Vecihi'nin sesinden dinlelim seviyorum vermiyor musun e, ondan sonra yine Şenay Şen sesinden de şarkıda devam edeceğiz Anne benim gülecek halim mi var bak Nedret de evlen. Nasıl mutlu dans ediyor. Üzme kendini. Sen de evleneceksin elbet. Ne <gülüyor> e zaman? Belki de yarın. Ayyücünü patlattın evladım. <gülüyor> <biz. gülüyor> Efendim darısı başımıza. İnşallah evladım. Bici, babam, ve seni babam seni görmesin. Burak görsün. Sevgin Bu sefer seni öyle bir isteyeceğim ki imkanı yok. Hayır diyemeyecek. Şimdi görürsün. Bekle canım. Kan ve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 Peki öyle olsun. Öyle olsun. Peki öyle olsun. Peki öyle olsun. <gülüyor> evet sanırım Şenar Şen'in de en fazla bilinen parodilerinden bir tanesidir. Vecihi ile birlikte Münir Özkul'dan. Ayşen istediği bu sahne, İskender Doğan'ın o yıllardaki meşhur kan ve gül şarkısını kullanarak hem de güzel bir parodi şeklinde dönüşmüş. Evet, şimdi bahsettiğim gibi Arabesk filminden ve Gülen Gözler filminde yer alan bu minik parodiden size Şener Şen'in söylediği şarkılardan birkaç bukle sunmuştum. Arabesk filmindeki şarkılardaki sözler Aysel Gürel'e aitti, müziklerini de Atilla Özdemiroğlu yapmıştı. Dinlediğiniz şarkıda söylediğim gibi İskender Doğan'ın o dönemler ünlü 45'li Kan ve Güldü. E, tabii bunlar dışında Şener Şen'in bir de kendine ait olan aslında isminin de birebir hani orada müzisyen ya da şarkıcı olarak da yer aldığı iki tane şarkı var. E, sanırım bunlara fazla bugüne kadar yer verilmemiş. Ben onlardan ikisini de çalmak istiyorum. Bu kantolar geçmiş zaman olur ki Hayali Cihan Değer isimli bir plakta yer alıyor e, bu şarkılar. E, ben de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ilk önce e, bu detaylı bilgileri geçmeden önce e, Şener Şen'in söylediği ve e, internette de yer alan bilinen şarkısı olarak yani söylediği kanto, bilinen kanto olarak yer alan Leblevici kantosuna e, çalacağım. Ondan sonra da e, tekrar dönüp biraz da bu plak hakkında konuşacağız sizinle. Avruma, daha geldim barışalım. Volvo'la düşelim. Daşıkla oydu yarak. Tayımız köyümüze... da Bici bici leb lebici taze kahrumuş içi ye ye ye kahruma kırba kırba da maden satıyor bici bici bici leb lebici taze kavrulmuş içi <Gülüyor> kızlar hep beraber oyun havasıyla köyümüze gidelim. Şener Şen hiçbir zaman için e, tiyatro kökününden kopmamış bir sanatçımız. E, 80'li yıllarda sinema yıldızına dönüştükten sonra bile o dönemlerde çeşitli müzikallerde yer almıştı. E, gördüğüm kadarıyla zaten müzikallerin hepsinde böyle yine birazcık da espri olarak, hafif de katarak her zaman için şarkılarda yer almıştı. Ama onun hep böyle şarkılarına böyle birazcık da e, parodi şeklinde bakmakta fayda var. E, bu gördüğünüz, yani biraz önce dinlediğiniz Levitici Kantosu'nun yer aldığı albüm, Kantolar geçmiş zaman olur ki Hayali Cihan Değer planda yer alıyor. Buradaki ana ses yani kantocumuz e, Suzan Bizimer. E, saz ayeti ise Şehzadebaşı Saz ayeti. E, Aras plak tarafından basılmış bu plak ve e, yönetim yönetmenliğini de Kadri Şençalar yapmış plak. Bu dönemde ben tam plakın üzerinde tarih yazmadığı için e, programımızın da müzik danışmanı olan Ercan de sordum. O da bana Aras long Playlerinin 68-70'li yıllar tarihinde ağırlıklı olarak basıldığından bahsetti. Ben de o zaman bu kaydın 70'lerin başında olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam tarih bir türlü saptayamadık maalesef. E, tabii bu elimizdeki tek kayıtlı plak. Bir de bir dostumuz ismini bilmediğim bir dostumuz internete elbilebilecek kantosunu eklemiş. Ben yine biraz araştırma yaptım. Bir süre peşinde koştum ve bu ki ikinci şarkı, Şener Şen'in seslendiği ikinci şarkıya ulaştım. Sağruşum ama falso yapmamdı bu. Şimdi ben programın kapanışı olarak bu şarkıya yer vereceğim. İlginç bir plak. Plak formatını da bulabiliyorsunuz. Şener Şen'in bu iki tane şarkısını ben daha sonraki yıllarda söyledi, bin yıl önce, bin yıl sonu müzikali'nde söylediği şarkılar gibi söylediği düşünüyorum ama eğer siz de sizin de ilginizi çektiyse hani nasıl sahip olmanız gerekiyor. Çünkü herhangi bir kayıt olarak maalesef bunlar yer almıyor. İşte Leble Bucu Kantos'u YouTube'da bir şekilde yer almış ama saruşum ama falso yapmam maalesef e, kolay ulaşabilecek bir e, şarkı değil. E, pek çok kantonun olduğu bu değişik e, plakta e, şu anda bazı böyle e, saflarda ve internet sitelerinde satılıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben hepinize iyi bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta yeniden Yeşil Çam arka özesinde benden Deniz birlikte olacaksınız. Açık Radyodan 94.9 Açık Radyodan hepinize iyi bir hafta diliyorum.